Very good speech. Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalıyız. <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cenk Yağmur Yıldırım ve Yelda Kök. Katkılarından dolayı Kale teşekkür ederiz. Merhabalar, Açık Mimarlığı dinliyorsunuz. Ben Yağmur Yıldırım. Ben Eser Epoz Demir. Evet, bugün stüdyomuzda sürpriz bir konuğumuz değil aslında ev sahibimiz var. Eserin sesi tanıdık bir ses. Açık Dergi ekibinden kendisine ve sesine aşinasınızdır. Akşam üzerinden bugün saatini biraz önceye çekip 11.30 sularında Açık Mimarla kendisini konuk etmek istedik. Teşekkür ederiz geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Bir süredir sesim de yoktu burada zaten. Bir tür e, merhaba olmuş oldu tekrar burada sesimi duyurmak sanırım. Evet, hoş geldin. Merhaba. Özlemiş'in seni. Çok sevindik birlikte kayda girmemize. Bugün eseri aslında burada konuk etmemizin sebebi eser bir süredir yurt dışındaydı. Berlin'de konut sorunu üzerine mimarların, sanatçıların, plancıların ve çeşitli farklı disiplinlerden insanların bir araya geldiği... ...Konut Sorunu isimli konferansa katılmıştı. 22-28 Ekim'de Berlin'de gerçekleşmişti. Kendisini açık mimarlıkta dinledi. Nelere katıldın, neler dinledin? ...yorumlarını, fikirlerini, açıklamalarını alalım dedik. Teşekkür ederiz geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Bir transfer oldu evet, dergiden mimarla gibi. 22-28'de gerçekleşti bu. Böyle çok sıkı bir akademik programdı aslında. Wohnungsfrage ya da Türkçesiyle konut sorunu diyelim. Engelsin metni üzerinden programlanmış bir etkinlikler bütünü. Sergi, basılı yayın akademi ve başka birçok... ...konuşmayı da içeriyor. Sanırım kitaplar da basmışlar değil mi? Bu oturumların ardından sanırım. E, oturumların ardından ve aslında o oturumların içerisinde... ...gerçekleşen konuşmaların öncesinde yapılmış işler var. 12 tane yanılmıyorsam basılı yayın var. Bunlar sergiye eşlik eden işlerin... ...birlikte okunabileceği... ...yayınlar olarak değerlendirilebilir. E, hala ve bundan sonra da aslında... ...ulaşmak mümkün olacak. HKV'de ondan da bahsedelim. Tabii Haus der Kulturen der Welt bunu gerçekleştiren... Etkinlik yeri Berlin'in en önemli demek lazım etkinlik merkezlerinden bir tanesi bizim AKM'mizle tam kıyaslanabilir mi ondan emin değilim ama merkezi olarak konum olarak öyle demek doğru olur. Tam çünkü şehrin merkezinde epey de politik bir noktada bulunuyor. AKM tezat olarak da hala işliyor olma gibi küçük de bir detayı var tabii. Evet tabii aradan onca zaman geçmesine rağmen o da bazı badireler atlatmış. Mimari yapı olarak da Amerika'nın Almanya'ya hediyesi olan öyle... Ee, ...karmaşık Hı. politik referansları da olan bir bina Ve şunu söylemişti oranın yöneticisi bu etkinliği yaparken... ...biz HKV'de konut sorunu ile ilgili bir etkinlik yapacağımızı... ...bir süredir düşünüyorduk ve biliyorduk. Ve Engels'in konut sorunu metniyle ilgili e, karar verince... Aslında bu mekanın gerçek fonksiyonuna geri döndürüyoruz onu. Bunu hissediyoruz diye Mekanın gerçek işlevi nedir? Gerçekten bir kültür merkezi olarak yapıldı değil mi? Bildiğim kadarıyla evet bir kültür merkezi olarak ve sürekli de işleyen birçok farklı etkinliğe film, müzik vesaire ev sahipliği yapan bir yer. Bu Vonux Fraga özelinde de bunun gibi işte az önce sözünü ettiğim basılı yayınlar tabii epey bir ekonomik destekten bahsetmek lazım. Bu da hiçbir şeyden kaçınılmamış demek lazım belki. Çok detaylı da düşünülmüş bir program. İçerisinde şehir gezileri de vardı. Bu arada belki biraz onlardan da bahsetme fırsatımız olur. 100 yıla yakın bir dönem içerisinde konut sorununa nereden bakılmalı, nasıl bakılmalı? Ve hala Engels'in metni işte 1872'den beri. Hı hı. ...aradan yüzyıl yıl geçmesine rağmen... ...ne kadar güncelliğini koruyor... ...temelde buna odaklanan bir... ...kısaca bir şey. aslında Engels'in bu... konu sorunu metnine de değinmekte fayda var ki... Biz şunu hatırlıyoruz. Yelterli bir program kaydından çıktığımız zaman radyonun önünde sana denk gelip sen bahsetmiştin engelsin. Metninin üzerine hakikaten Berlin'de bir konferansa katılacağım diye bizim inanılmaz heyecanlandığımızı falan hatırlıyoruz. Bir yandan çünkü hala çok geçerli olan metin. Kısaca ondan da bahsetmekte fayda var. Dediğim gibi 1872 tarihli aslında Zurwohnungsfrage... ...Konut Sorunu isimli üç makale olarak yayımlanmış ve güzel olanı Wollungsfrage ismiyle müsemmah bu konferanstan sonra... ...bunun kitabı tekrar basılmış, Almanca diye biliyorum ama o HKV'nin sitesinde görmüştüm. Makalede de şundan bahsediyor Engels, bu Leipzig'te bir gazetede yayımlanmış üç tefrik halinde <gülüyor> ve şundan bahsediyor diyebiliriz özetle konut sorunu ve bu konut sorunu sosyal mesele üzerine insanların hayat biçimlerini yeniden şekillendirerek çözmeye yönelik inanış gerçekte bunların hiçbirini iyileştiremeyecektir. Çünkü proletaryanın yaşam biçimlerini iyileştirmeye çalışmak bu küçük burjuvalar ve ortasınıf sosyalistlerin bir çabasıdır. Ve sosyal sorunlar ancak sosyal sorunların çözümüne yönelik kimi arayışlarla ve çabalarla çözülebilir. Bu stüktürel bir problemdir. Ve bu şekilde çözülemezdi. Aslında buradan da bizlerine programda önce konuşurken ben de şundan bahsetmiştim. Tekrar dillendirmekte de fayda var diye düşünüyorum. Aslında bugün mimarları engelsin değişiyle orta sınıf sosyalistler ya da küçük burjuvalar olarak nitelendirdiğim yine bir sınıfları ve kendi sırça köşklerinde düşünerek sahaya inmeden steril bir şekilde steril mekanlarından bu yaptıkları düşünsel üretim ne kadar yaşam biçimlerini müdahalede bulunabilir ve ne kadar bu sosyal meseleleri çözebilir aslında ...bunun da üzerine çok fazla tartışma döndüğünden bahsetmiştin zaten sen de. Evet, Engels çözülemez olduğunu söylüyor. Zaten bir de yani kapitalizmin birinci aracı olarak bugün de bunu görmek mümkün. Bunun üzerine çok fazla belki akademik akademi kısmında konuşma olmadı. Bu akademide bir parantez açayım bu arada... 16 katılımcının demin sen de çeşitli meslek dallarından geldiğini, profesyonel alanlardan geldiklerini söyledin. 16 katılımcının konferans vermek üzere 60 katılımcının da çeşitli sıkı elemelerden geçip katılımcı olarak yer aldıkları bir yapıydı. Bu arada 7 günlük bir konferans için müthiş bir katılım bu. Evet. Çok çok sıkı bir programdı gerçekten. Tahmin yani ederim. Ağır akademik konuşmaların döndüğü ve e, gerçekten konuya hakim olmak için her taraftan düşünmeni gerektiren. Yani mesele sadece bir açıdan değil, holistik olarak bakabileceğin bir biçimde düzenlenmiş bir yapıydı. Tek tek e, konferans verenlerin ismini anmak burada sıkıcı olacaktır diye düşünüyorum. Zaten ilgilenenler siteye bakıp da çeşitli konferansları da dinleyebilir ama bazı isimlerin bence altını çizmek lazım. Çünkü... Çok farklı noktalardan seçilmiş oldukları çok belli işte antropolog, şehir plancısı, mimar, sanatçı vesaire çok etraflıca düşünülmüş ve aslında konuyla ilgili orada olması olmayacak isimlerden bir tanesi bence Sandi Hilal'di. Hı hı. Ve bir dünyanın hangi yerindeyseniz ve o coğrafyada neyin mücadelesini veriyorsanız insanlıkla ilgili ve tabii ki mimariyle ve başka noktalarla ilgili aslında gündeminizde de o var. Ya o kadının yapmaya çalıştığı şey bir mimar olarak dünya üzerinde anlatmaya çalıştığı şey de oydu. O yüzden en altı kalın şeyle çizilmesi gereken insanlardan bir tanesi bence Sandi Hilal'di. Çok raks tarzı tırnak içerisinde mimarlar da vardı. Açık topluma açık konferanslar vermek üzere işte Jean-Philippe Basalı belki Aa. saymak lazım burada. Özellikle mesela o iki ismin yer alması bence epey farklı noktalarda değerlendirme alanı yarattı. Zaten kısaca bakınca internet sitesine oturumların isimleri de medyatek bölümünde sitede <gülüyor> görülebiliyor. O bile inanılmaz heyecan verici müthiş bir beyin fırtınası halinde bu temalar arka arkaya sıralanmış durumda. Mesela communal by commune topluluklar tarafından toplumsal ya da komünal diye çevirebilirim galiba. Ya da mesela şu beni çok heyecanlandırmıştı bunların çoğunu da dinlemiş olduğunu düşünüyorum. ...bir devrim halindeyken... ...mimarlık ne yapabilir? What can I do in a revolution? Housing systems as environment, environments... ...of practice and information. Pratik ve bilgi... ...çevreleri olarak konut sistemleri... ...ki örneğin engelsinde... ...başlı başına bu... ...banyolar ve şehir merkezindeki konut... ...birimlerini inceleyerek... ...bunu üzerine söylemlerde bulunduğu... ...bir de metni vardı. Evet, tam orada mesela bir... bir... Örnek vermek isterim. Dedim ya şehir gezileri vardı hı hı. içerisinde eşlik eden. Programın e, çok sağlam kısımlarından bir tanesi de bence bu katılımcılara sundukları şehir gezileriydi. Tarih içerisinde Berlin'in mimari tarihi içerisinde farklı zamanlara böldükleri e, ve farklı mimari özelliklere böldükleri yerlerden seçim yapabiliyordunuz. İşte bu e, 50'lerden günümüze kadar 15 yıllık zaman dilimlerindeki mimari farklı mimari özellikleri taşıyan binalaraydı. Ben de e, Bruno Taut'un mimarlığını yaptığı Martin Wagner'le birlikte Atnalı biçimdeki bu sosyal konut projesini özel olarak görmek istemiştim. bayağı ilgimi çekmiştim. Ama sadece konut projeleri gezileri olmuyordu değil mi? Aa, sadece konut projesi gezileri yok. Bir de bu gezi akademik süreç içerisinde 22-28 Ekim tarihleri içerisindeki gezilerdi ama sergi hala devam ediyor. Sergi devam ederken de yine alan gezileri devam ediyor. Özellikle sergide yer alan sanatçıların ürettiği işlerle ilgili ki Koti'en, Ko'ya Co, ya da işte Kodbüzert oradaki işleri hı hı. örnek olarak vermek lazım. Orada gidip yerinde hem mahalleliyle birlikte hem de o işi yapan insanlarla birlikte konuşabileceğiniz başka tür geziler de Aa, var. Çok güzel program. Buradan o zaman yolu Berlin'e yakın zamanda düşebilecek dinleyicilerimize de seslenelim. Hala geziler ve sergide devam ediyor diye. Evet bitmek üzeredir gerçi ama olsun yine de bir tarafından yakalamak mümkün. Yani çünkü sergi kısmı tabii daha... Sabit ve daha her zaman görülebilir bir halde hala ve internete de çok ciddi bir bilgi e, birikimi bırakıyor. HKV'nin böyle bir şeyi var, güzelliği var. Birçok konuşmayı da dediğim gibi oradan takip etmek mümkün. Evet yolumuz Berlin'e düşmeyenler olarak da biz yine bir şekilde yakalayabiliyoruz ki bu da oldukça keyifli. Hı hı. Bir yandan da şu var tabii Berlin'in. ...geçirmekte olduğu bugünkü... ...soyulaştırma ve dönüşüm projeleri... ...üzerine biz açık mimarlıkta da çok konuşuyoruz... ...örneğin meşhur Taheles depo yapısının... ...ki aslında bir simge yapıdır... ...dönüşümü işgalliğinden boşaltılması... ...ve şu anda bir yıldız... ...mimarlar birliği tarafından yeni ve... ...steril, kültürel... Minoş sergileme alanını yeni bir yapı yapılması üzerine de biz ayrıca bir program yapmıştık Yelter birkaç ay önce. Onun üzerine bugünü ve Berlin'in bugünlüleriyle birlikte geziyor olmak da ve tekrar Engelsin metnini yüz yıldan uzun zaman sonra düşünüyor olmak da kesinlikle keyif verici. Kısa bir ara verelim istersen. Epey konuştuk tamam hadi bir ara verelim. <gülüyor> Açık mimarlığın kaydı sırasında alçak basıncın komşu olarak kaydına denk geldik ve program yapımcısı Harun İzer'den hadi bir parçalı sen seç bize dedik. Bugün evet oldukça dergi içinde hareketli ve katılımlı bir açık mimarlık çekmiş olduk. <gülüyor> Kendisi de bizim için Sokratis Sinopoulos Quartet'ten Trace isimli parçayı seçti dinleyelim. Çık mimarla dinliyorsunuz. Ben Yamri Yıldırım, dergi ekibinden Esra Pözdemir ile birlikteyiz. Merhabalar tekrar. Eser'le birlikte Eser'in Ekim sonunda Berlin'de takip ettiği konut sorunu üzerine uluslararası ve çok katılımcılı konferans üzerine konuşuyoruz. Bir yandan şu da güzel, geçtiğimiz haftada İstanbul'da Yapı Endüstri Merkezi'nde konut konferansı gerçekleşmişti. Biz de hazır kon konut konferansı gerçekleşiyorken geçtiğimiz haftanın programında açık mimar blogspot.com adresine ulaşabilirsiniz. Podcastlerine de, kayıtlarına da. Cenk'le birlikte Türkiye'deki konut sorunu özelini incelemiştik. Bugün aslında tekrar 1872 tarihli Engels metni üzerine Biraz daha bugünün mimarlığı ve kenti içinde, daha uluslararası koşullar içinde ve daha geniş düşünmek için de eseri de stüdyoda konuk etmek için de birer fırsat <gülüyor> olmuş oldu. Teşekkürler tekrar geldiğin için. Ben teşekkür ederim efendim. Şundan bahsediyordun, Bruno Taut'un bu atnalı biçimindeki şehir gezileri oluyor bir parçası olarak programların diye bunu gezme fırsatım oldu diye. Oradan paranteze devam edelim. Parantez. Sosyal konut projesinden aslında özellikle orayı görmek istemiştim ben de. Bir yandan da UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan çok da 2000 hane içeren kocaman bir yapı. Hala da işlemeye devam ediyor. 1900'lerin başında 25-33 arasında Berlin'in biraz şu anda değerlendirirsek dışında kalan bir bölgesine inşa edilmiş bir yapı. Bruno tat da ilginç bir mimardır. Türkiye'de ölmüş bu arada kendisi. Evet bir Mimar Sinan mezunu olarak kendisi Mimar Sinan'da hocalık yapmıştır. Hala hikayeleri anlatılmaktadır. Ben oldukça aşinayım kendisine. Evet, mimarlık camiasının yakından tanıdığı bir isim olsa gerek. Aynı zamanda Ankara'da da bir sürü yapısını görmek mümkün hı hı. bildiğim kadarıyla. Çok uzatmayayım o kısmını. Velhasıl asıl mesele bu sosyal konut doğru giderken işte 1920'lerin başında yapılmış bir yapıya doğru giderken benim en çok dikkatimi çeken şey o yapılara 5 dakikalık mesafede yani görece şehrin dışında yeni yapılmış mülteci kamplarıydı. Almanya'nın son dönemde ürettiği mülteci kamplarının böyle bir sosyal konut projesine yakınlığı bir şekilde tesadüf mü değil mi? Bu bayağı bir soru işareti haline geldi benim kafamda ve bu Wohnungsfrage'nin işte konut sorununun Küratörlerinden bir tanesi Nikolaus Hirsch, aynı hı hı. zamanda Türkiye'de de çeşitli projeler yapmış, saltla çeşitli çalışmaları olan Frankfurt kökenli bir mimar, küratör. Ve ona sordum bunu, bu bir tesadüf mü, bunun sebebi ya da sizce? kişisel olarak belki de sorabilirim ne olabilir diye. O da yani aslında bunun bir tesadüf olabileceğini ama aslında tesadüf olarak değerlendirirken de her tesadüfün altında bir gerçeklik payı yani <gülüyor> bunu bir sosyal konut projesi olarak tabii ki değerlendirmek mümkün değil ama şimdi az önce Berlin'in de günümüzde yaşadığı problemlerden bahsediyordun ya işte İstanbul ya da Berlin'de de büyük Hı -hı. şehirlerde konut sorunu zaten ortak bir sorun zaten dünyanın her yerinde de Benzer şekillerde yaşanılan bir problem. Fakat özellikle bu mülteci krizi değişin içine girdiği zaman bu konut sorununda sosyal konutları daha başka türlü değerlendirebilir miyiz gibi bir soru ortaya çıkıyor. Ve Almanya son 20 yıldır gündemine getirmediği Berlin özelinde de konuşuyordu Nikolaus Hirsch. Son 20 yıldır gündemine getirmediği sosyal konut projelerini bir şekilde hem kendi haneleri yeterli olmadığı için hem de mülteci krizine... De belki bir deva olabilir mi acaba diye tabii çok satır aralarından okunarak düşünmeye başlamış tekrar ve bu ilginç bir nokta belki altını çizmek lazım. Çünkü... Olan bina, konut binalarının mı tekrar değerlendirilmesi mi yoksa olan projelerin mi tekrar bir şekilde icra edilmesi mi kentinde. Aslında söylediği şuydu. Biz 20 yıldır böyle bir şey yapmıyoruz. Bir sosyal konut projesine girişimde bulunmuyoruz. Yeni Çünkü, bir inşaat. Evet, buna ihtiyacımız yoktu. Belki alanlarımız vardı Berlin'de. Fakat son 20 yıldır insanlar yükselen kiralarla ve başlarına gelen işte bir sürü şey yüzünden artık yeni yerler aramaya başlıyorlar. O zaman bu noktada politikacılar aslında sosyal konut meselesini gündeme getirmeye başlıyor. Söylediği şey buydu. Aslında bu ilginç bir yandan da geçtiğimiz hafta Cenk'le yaptığımız programda da bizim değindiğimiz şu vardı. Bu konut sorunu ve artan kiralar ve tekrar yeniden yeni ve farklı bir şey üretmenin getirdiği zorunlulukla birlikte yeni denemeler yapılmaya başlandı. Ki hani İkinci Dünya Savaşı'ndan beri ki en büyük insan yer değiştirme hareketi mültecilerinde özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında... ...ilginç ve deneysel konut projeleriyle bildiğimiz Berlin'de tekrar düşünülüyor olması da ayrıca dikkate şayan. Bunun yanında da özellikle sığınmacılar için üç boyutlu yazıcıdan sadece üç saat içinde ve sadece üç yüz dolara üretilebilen denemelerden tutun. Ikea gibi hani bugünün mimarlığının bir nevi biyosu olarak görülebilecek bir <gülüyor> isminde kendi güneş panellerinden tut, kendi kapısına ve su ...depolama imkanına sahip olabilen... ...küçük birkaç metrekareydi... ...tek basamaklı metrekareye sahip... ...alanlarına kadar yeni aslında... ...bu denemelerde başlamışken aslında... ...daha farklı nasıl yaklaşılabilir? Çünkü tekrar... ...engelse geri dönersek... ...sosyal problemdir ve ancak sosyal bir problem... ...tanısı ortaya konularak... ...çözülebilir. Bunu da tekrar düşünmüyor... ...değil insan. Evet, bir de tabii ki... ...böyle durumlarda herhalde... ...o memleketin sahip olduğu ekonomi... Çok fazla söz sahibi evet. oluyor ve tabii niyeti, iyi niyeti hatta öyle diyelim. Kalan vaktimizde ben Sandi Hilal'den bahsetmek isterim bu arada. Yakın zamanda aslında Türkiye'ye de bir ziyarette bulunmuş bir projesi var. Campus in Camps ismini taşıyan 4 sene önce başlattıkları bir mülteci kamplarında insanlar bir aradayken Şöyle söylüyor Sandihiler, mülteci kamplarda çalışan bir mimar bu arada onun da parantezini açalım. DAAR diye bir inisiyatifin daha doğrusu kuruluşunda kurucu üyelerinden birisi. Biz bu mülteci kamplarında çalışmaya başladığımız zaman pedagojiyle de çok ilgileniyor, okullar yapmakla da uğraşıyor. Baktık ki aslında kavramlara çok farklı yaklaşıyoruz diyor. Mesela biz bir... Şimdi örnek veriyorum, müşterek kavramını ortaya koyduğumuz zaman ve bunun üzerine düşünmeye çalışmaya başladığımız zaman aslında onun her iki taraf tarafından çok farklı algılandığını düşünüyoruz, düşündük. Ve bunun sonucu olarak kampüsün camps projesini gerçekleştirdik bir sözlük ortaya çıkardık. Ve bu sözlükte açık kaynak olarak internette ulaşılabilecek bir sözlük. E, kamplardaki mimari üzerine ve oradaki insanların bir arada nasıl daha iyi yaşayabilir ...sorusunun cevabı üzerine bir çeşit cevap niteliğinde. Burada Mardin Artuklu Üniversitesi etrafında bulunan kamplarla ilgili bir projeye girişirken... ...aslında o sözlükle birlikte ve Sandi Hilal'den çeşitli fikirler alarak bazı girişimlerde bulunmuş. O da ilginç bir nokta ve çok da önemli bir insan olduğunu düşündüm ben kendisiyle tanışma fırsatına erişince açıkçası. Aa güzel ve David Harvey ile birlikte de buradalarmış. David Harvey'nin ismini duyduk ama sandıkların o kadar ismini duyamadık. Çok özellikle bu mülteci soruna insani taraftan, mimarlığın insani tarafından bakarak çözümler üreten ve gerçekten de o çözümleri üretip sonuçlarını gören ve bir sonraki aşamaya taşıyabilen de bir bir mimar. Bir yandan bu konunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Daha önce İyi Ofis'ten ile biz bir oturum yapmıştık ve bunun gibi ya da doğal afetler gibi durumlarda mimarlığı tartışmak mümkün mü? Mesela bu da ilginçtir hani bu olağanüstü durumdaki müdahalede... Mimarlığın barınak inşa etme yani aslında temeline bir megarona geri dönme <gülüyor> hadisesi de söz konusu ve burada mesela şunlardan da bahsetmiştik. Suriye'deki örneğin kimi durumlarda insanların olağanüstü durumda orada yaşayan kentlilerin mimar değiller <gülüyor> ve sadece bir adok bir acil müdahale olarak kendi yaşam birimlerindeki müdahaledir. Ya da sığınmacı kamplarında yaşayanların yerinde yaptığı müdahaleler hani burada da çok tartıştığımız bir konu hakikaten. Aslında mimarlığın tepeden inme ya da kendi köşkünden steril yaptığı müdahaleler yanında bu mimarlıklar gerçekten tartışmaya değer, çok ilginç sorunlar ve çok ilginç çözümler ortaya koyuyorlar diye. Bu hakikaten adok meselesi benim de ilgimi çekiyor. Asıl bence bu von Fragi'nin en verimli... Çıktılarından bir tanesi de buydu. Çok farklı noktalardan insanların konuşması ve mimarlığın dünyanın batısında ve doğusunda nasıl değerlendirildiğine dair senin bir izleyici olarak kafanda çakan, çakan şimşekler. Çünkü görüyorsun ki gerçekten hangi toprakta neyin mücadelesi veriliyorsa o mimarlıkla ve aslında insan haklarıyla ilgili. Evet. Yani Jean-Philippe Vassal'ın konuşmasında konutta lüks tamam bu çok güzel ve o konutta lüksü konuşurken onun üretim yaptığı toprakların ...gereklerini bilerek de konuşmak lazım. Ama diğer tarafta Sandi Hilal gibi bir isim de Filistin'de ya da başka bir sürü yerde... ...mülteci kamplarında barınma hakkına, insan hakkına hizmet eden... E, ...insani ve gerçekten temel ihtiyacımız olan şeyler üzerinden üretim yaparken... ...biraz işte insanı sorgulatıyor hangi coğrafyada neyin mücadelesini veriyoruz diye. Hakikaten teşekkür ederiz buraya gelip anlattığın için ve bizi de sorgulattığın için eser. Estağfurullah efendim ben teşekkür ederim. HKV'nin sitesinden Medyatek bölümünde özellikle konuşmaların içeriklerine ulaşabilirsiniz. Teşekkürler geldiğin için tekrar. Ben Yağmur Yıldırım, ben Eserep Özdemir. Hoşçakalın, iyi bir gün dileriz. Hoşçakalın. Merhaba. Açık mimarlı. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşma.